İzel Rozental ile Haftanın Karikatürleri. İzel hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba Ömer hocam, Can. Hoş geldiniz efendim. Bu arada kirli çıkının vaktinden aldığımız için destek ismini de okumamız gerektiğini hatırlatıyor Selahattin Çolak. Teknik basadaki dostumuz. neslin korkusuza da teşekkür ederiz desteklerinden ötürü. Evet kusura bakmasınlar ama böyle biraz sıkışık bir seçim öncesi dönem. Bütün kabahat bende. <gülüyor> Yok, yani yok. Nereden çıktı bu karikatür, değil mi? Biz zaten uzatıyorduk, ha. şimdi gerekçe oldu. Bize bizi rahatlattı. Daha görsel <gülüyor> bir uzatma oluyor şimdi. Şimdi ama benim daha fazla uzatma hakkım doğdu, değil mi? Tabi. <gülüyor> yani yedi dakikalık programı on dört dakika falan yapabiliyor muyuz? Tabii. Tabii buyurun. Teşekkürler. Buyursunlar. Efendim, şimdi geçen hafta, geçen hafta yurt dışında çok önemli bir şeyler yoktu, bir Türk karikatürcular. ...genelde yurt dışı... ...öncelikle şunu söyleyeyim... ...Fransızca karikatür seçmedim bu hafta... ...yok... ...boykot ediyoruz... Evet. Evet. <gülüyor> ee, ...onun dışında işte biliyorsunuz... E, ...Trump'ın... ...İran e, Sözleşmesi'ni... ...işte nükleer anlaşmayı... ...iptal etmesi... E, bu tabii e, karikatürcülerin en fazla ilgilendikleri yurt dışındakilerin. Herkes kendi coğrafyasından kendi bakış açısıyla çoğunluk eleştirerek fakat bir takım karikatürcüler de onları e, onu destekleyerek bir şeyler çizdiler. E, Türkiye'ye gelince Türkiye'de biz e, en fazla tamam kelimesine kelimesi üzerinde yoğunlaştık. Biraz da sıkıldık. Evet. Ee, bunlar bolca çizdik. Tabii yazılı basında çok fazla göremiyoruz ama internette özellikle e, sosyal mecralarda çok sıkça görülen bir e, karikatür oldu. Madde tren yani tren e, yani deniyor ona galiba. Evet. E, dünya rekoruna doğru da gitmiş bir gün için. Ne yani. güzel. <gülüyor> evet. Böylelikle e, geçen haftayı tamamlamış olduk. Eee Beni etkileyen karikatürlerden bir tanesi e, geçen hafta bizde e, bu Cumhuriyet'in muhtar ekinde mizah ekinde çıkan Anneler Günü için e, Cumartesi değil mi? Cumartesi, cumartesi günü çıktı e, Anneler Günü için Anneler Günü Kutlu Olsun başlığı altında e, Kemal Gökhan Gürses'in e, çizmiş olduğu bir portre karikatürü bu aslında 6 e, tane portre görüyoruz bu altı portreyi, karikatür burada. Ee, Ömer... Saygiler, evet, yani ise, çok etkileyici, duyarlı, anneler günü kutlu olsun deyip altında işte Mehmet Ayvalıtaş, Etem Sarı Sülük... Bu kimdi? Mehmet... Medeni Yıldırım, Metin Göktepe, Ali İsmail Korkmaz ve Berkin Elvan var... Bir, Metin, e, Ali İsmail Korkmaz'ın elinde de bir Demet Çiçek var. Erkin Erban'da e, ne dersin Metin abi? Fadime Anne'yi ziyarete gidelim mi? Evet şimdi de Fadime Anne'nin elini öpmeye gidelim mi Metin evet. abi diyor. Gerçekten insanı duyarlandıran bir karikatür bu. Hı hı. Ve Fadime Hanım'dan da bir şey geldi. E, Selahattin Demirtaş'ın annesinden de evet. harika bir e, pazar ekinde bir mektup vardı. Mektup günü, evet. Pazar ne değil Cumhuriyet'in pazar günkü şeyinde vardı evet. Hı hı. E, çok hoş bir mektuptu ama onu vermemişler iki bu Selahattin Demirtaş'a. Bir gün sonra vermişler. Ha. Zarar görür filan diye bu annesinin yazdığı barış isteyen mektuptan. O gün mektuptan, hakikaten çok duygusallaşacak e, şey olacak kötü olacak. İyi etmişler yani e, düşünceler <gülüyor> ne diyor ama e, anne terliğinden korkun diyor. Evet. <gülüyor> anne terliğinden korkunur. Evet. Rayma'nın öyle bir karikatürü. Rayma'ya geleceğim zaten de. Ee, ben aslında ayağımın tozuyla Milas'tan geliyorum. Öyle mi? Ee, ha, dün yarışma. Akşam döndüm bir e, karikatür yarışması. Aslında 8. E, Uluslararası Turan Selçuk karikatür yarışması. ...Milas'ta düzenleniyor. Bu arada Fernando'nun selamları var, gökyüzü çok e, orada yakın, yıldızlar parlak, gelsinler Ayyimlikçi. diyor. Harika. <gülüyor> e, Milas'ta e, gerçekten e, çok ilginç bir yarışma düzenleniyor. Daha doğrusu orada bir Turan Selçuk karikatürlü evi var. Bunun e, müsebebi e, Kamil Masaracı dostumuz. Hmm. O pek çok yerde böyle karikatürlü evler açıyor. Pek çok ilçede şirin evler açıyor. Burada Milas Belediye Başkanı e, Muhammed Tokmak çok destek olmuş ve e, bir konağı e, kendilerine tahsis etti. Zaten biliyorsunuz Turan veya bilmiyorsunuz belki de Turan Selçuk Milas'tır Milas'ta, Milas'ta doğdu. Hmm. Bu, bu nedenle e, orada bu, karikatür, e, evi. Bir karikatür evi açıldı. Ee, çok hoş minik bir konak ee, Hacı Ali Ağa konağı ve burada, burası küçük bir e, Turan Selçuk müzesi aynı zamanda. Sergiler düzenleniyor, atölyeler yapılıyor, çocuklar burada karikatürü e, tanıyorlar. Karikatür okumayı tanıyorlar, karikatürü anlamayı e, öğreniyorlar ki çok önemli bir şey. Aynı zamanda çiziyorlar da, sergilerini açıyorlar falan. Ve her yıl e, uluslararası bir yarışma tertip ediliyor. Bu yarışmanın bir özelliği de jüri üyelerinin bazen çoğununun hatta kadın olması. Hmm, ee, ...dünyadan da çeşitli... Jüri üyeleri bugüne kadar geldi... ...çok ünlü karikatürcüler geldi... ...bu yılki e, jüri... E, ...işte başkanımız her zamanki gibi... ...Muhammed Tokat ki... ...kendisi aynı zamanda bir karikatür ve... E, ...çizgi roman meraklısı... ...Gırgır e, okuruydu... ...zamanında gençliğinde... E, ...çok meraklı... ...öyle e, göstermelik bir jüri... ...başkanlığı yapmıyor, katılıyor... E, ...ilgiyle de takip ediyor... ...bütün şeylerde... ...jüri toplantılarında kendisi bulunuyor bize Evet, sonuçları alalım. Sonuçlar, <gülüyor> e, sonuçları veremeyeceğim. Öyle 18 mi? 18 Mayıs'ta... ...yayınlanacak sonuçlar e, şeyde. Hmm. Ee, ne yapalım? Resmi Peki, olarak. Veririz. Fakat ben en beğendiğimiz bir karikatürü söyleyebilirim... Evet, ...izlerse. <gülüyor> bu... E, tamamen aramızda kalacak değil mi? Evet. Evet, tamam. Merak eden tamam. dinleyeceğe söyleyeceğim. Yani bir. en çok beğendiğimiz karikatür Hırvatistan'lı bir e, sanatçının Zarko Luetić Zar diye e, konusu göçmenler. Hmm. Ve e, ilginç bir karikatür. Aslında sözsüz karikatürü anlatmak daha da zor oluyor. Yani evet. e, sözlü karikatürde işte bunu yazmış falan diyebiliyorsunuz. Burada e, Zarko bir Büyük ayaklı fakat çıplak ayaklı bir göçmen e, babayı ayakların üzerinde de hani çocuklar böyle bazen babaların ayakları üzerinde dans ederler, yürürler ya evet. veya zarar görmesin diye onları korumaya alır. E, o büyük, o kocaman abartılmış ayakların üstünde de e, o göçmen aile var yani çocuğu, eşi falan e, biraz, çaresizlik. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> biraz çaresizlik ve yoldalar, hep beraber evet, torbalar, çantalar elde, sırtta gidiyorlar. ...benim çok beğendiğim bir karikatür... Ee, ...o da tabii dereceye girdi... ...bu sene 14 karikatür dereceye girdi... ...ben e, üç tanesini... Sa ...sadece yani jülinin en çok beğendiklerini... E, ...sıralayayım... E, Şahrok Heydar, ...Haydar herhalde adlı bir İranlı... ...sanatçının... E, ...karikatürü... ...burada Titanic gibi bir gemi görüyoruz... Hmm. E, ...bu gemi yol alırken... ...önünde bir buzdağı var... E, bu, ...ama buzdağının altı... ...her zaman deriz ya buzların altında ne var diye. Buzdağının altı çok güzel çizilmiş bir naylon poşet. Yani evet. e, burada e, yapılan gönderme e, plastik yığınları. Plastik, plastik nasıl bizi yok etmeye e, yakın olduğu denizlerde. Güzel çizilmiş, başarılı bir karikatür. Ben çok sevdim benim oyum onaydı açıkçası evet şeyde çünkü burada şeyde insanı etkiliyor yani poşetin yumuşak bir şey olduğunu da bilmek ve bu korkunç felaketin aslında daha da büyütüyor İyi yumuşak mi? bir şeye gömülmesi evet, geminin evet. yani heyecan verici yani daha doğrusu maalesef <gülüyor> evet evet ee, sonuncu karikatüre gelince yani anlatmak istediğim yine bir İrandı sanatçı aslında İranlar çok başarılı ve 14 ödülün altısını İranlar aldı diyeceğim ee, bu çok önemli. Neyse evet, şimdi Çin... onları savaşta yok edeceğiz o zaman Trump duymuyor değil mi <gülüyor> Caber, Caber Asadi e, İranlı karikatürcümüz e, bir dakika bakayım evet o da su sorununa değilmiş e, bir musluk görüyoruz musluktan bir su damlası iri bir su damlası ve ya bunu da anlatmak hakikaten çok zor. Uçurumda bekleyen bir kişi var. Ayağına da o su damlasını ba bağlamış. Yani su damlası düşecek, yok olacak, kendisini de birlikte götürecek. Götürecek ayağından e, bağlı çünkü. Halkla. Çok çok acayip, derin anlamı acayip, olan bir karikatür. İran'da tabii çok yani Pek çok ülkede görüyoruz ama biz zaman zaman değinme fırsatı buluyoruz. İran'da çok ciddi bir, bazı bölgelerinde kuraklık ve su sıkıntısı da var. O yüzden daha da e, koyuyor adama demek geliyor içimden yani. Evet, evet maalesef karikatürler bundan iyi Bak, keşke bunları e, sitede yayınlama imkanı olsa daha e, hoş evet, olacak ama e, başaracağız herhalde. Başaracağız de. evet teknik imkanlardan ötürü bazı sorunlarla karşılaştık ama önümüzdeki günlerde gerçekleşecek. Ben Ve hepsini el, birden yiyeceğim. Son olarak e, bir kere artık %99 diyebiliriz Galatasaray şampiyonluğu değil mi? Bilemeyeceğim ama yani yüksek ihtimal. Biz karikatürcülerim böyle bir kristal küresi vardır. Galatasaraylı değil mi yanlış nasıl? masal ama kutlamak isterim tabii şimdiden. Ee, geleceği biraz görmek yani yakın geleceği biraz görmek zorundayız. Önceden çizdiğimiz için. Ee, onu kutlamak istiyorum ama bir de finansal zorluklar olacak herhalde. Ee, UEFA'nın finansal kriterlerine uyulacak mı bu konuda da çok güzel bir karikatür gördüm dün. Cumhuriyette onu da Kamil e, Kamil masaracı çizdi. Hmm. Onu da çok kısa değinebilir miyim? Yani, e, bir saniye. İki o Kamil'in meşhur e, tiplemeleri vardır, bilirsiniz. Hep aynı aynı aynı tipleme evet, aynı yani. tipleri çizer böyle. Onlar yan yana yürüyorlar ve e, biri diğerine e, futbolda da tasarruf şart diyor ki bence şart. Ee, cevap şöyle geliyor. Doğru duyuyorsun. İki kale fazla. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. E, teşekkür ediyorum. Kritik bir hafta. Fazla mesai yapacaksınız. Evet. Ama alıştık Size artık. şimdiden kolaylıklar diliyorum. Ederiz. Ve neşeli bir İç, hafta diliyorum. İçimizi aydınlattın. Özellikle bu küresel iklim değişikliği ve su sıkıntısıyla son derece içimiz aydınlandı. Mutlaka. Eminim. <gülüyor> Çok, teşekkür Çok teşekkür ederiz. ederiz. Ben teşekkür ediyorum. İyi haftalar. İzel Rosenthal ile haftanın karikatürleri.